İlk önce şunu çözmemiz lazım. Kişisel gelişim nedir? Bizde yanlış anlaşılan şey şu. İşte kişisel gelişim bunları dert etme, ufak şeyleri dert etme, bunu dert etme, öyle mutlu ol, böyle mutlu ol. Gaz tuz veren kitaplar sanki kişisel gelişimmiş gibi anlaşılıyor. Eh, öyle değil. Daha ötesi var. Kişisel gelişim şudur. Annem baban sana bir kültür veriyor. Güzel. Sen normalde o aldığın Eğitim, öğretimle okulunda da etkisiyle bir yöne gidiyorsun. Yani mermi buradan oraya gidiyor. Sen o merminin gideceği yeri görebiliyorsun. Yani Tabancadan çıktıktan sonra Hı, bu mermi acaba şuraya mı gider yoksa buraya mı gider demezsin. Anne babanın doğrulttuğu namlu nereye ise oraya gider. Bütün mesele şu mermi çıktıktan sonra o hızla gidersen ki o hız ne? Yaşadığın hayat belli. İşte diyelim ki ortalama 80 yıl yaşayacaksın. Annenler seni 15-20'den sonra serbest bıraktı. İşte 60 yılı yaşayacağım bir hayat var. Gidiyorsun i̇şte, <gülüyor> yılda bir ömür hızla gidiyorsun. Bizim derdimiz şu: mermiden çıktığın hızla giderken yönünü değiştirmek. Çünkü annem baban bundan 30 sene önce'nin doğrularıyla yetiştiler ve o kültürle bir yere geldiler. Ama dünya öyle bir yerde değil. Dünya çok hızlı gelişiyor. Anne babanın zamanında Bitcoin yoktu. Anne babanın zamanında internet bu şekilde yoktu. Anne babanın zamanında sosyal ilişkiler böyle değildi, anne babanın zamanında bunların hiçbiri yoktu. Benim için kişisel gelişim ekonomi finans okuryazarlığı, okuryazarlığı bu tarafta tarihi yorumlayabilme, bak tarihi bilme değil 1071 mazgit, hürürür, hürürür, uhud savaşı bunlar bir işe yaramıyor. Bunları alıp yorumlayabilme. Dün değil evvelsi gün ya da kanalda Büyük Orta Doğu Projesi'nin tarihini anlatmaya başladım. İki tane yorum geldi. Ya. Büyük Ortadoğu projesi 2002 yılında başlamıştır. Siz niye ta o zaman ya değerli cahil 1800'lerde adamlar bunlara karar vermiş. Osmanlı yükseldikten inişe geçtikten sonra biz Osmanlı'nın elinden Ortadoğu'yu nasıl alırız? İşte tarihi yorumlayabilme. Bugün Amerika'nın petrol çıkarması bilmem ne bunları doğru yorumlayabiliyorsan, hissai gelişimde ilerliyorsun demektir. Hissai konuya geleceğim merak etmeyin. Hissai gelişim şudur. Otur, ciddi bir haber kanalından, haberleri izle, Türk kanalları artık çok cıvıttılar, İngilizceyi de öğrendiğini varsayıyoruz, yabancı dilinde var. İzliyorsun haberleri BBC'den falan ne bileyim, bir kanaldan izliyorsun hadi Türkçe de olsun ve anlatılan her şeyi anlıyorsun. Eskiden haberler daha ciddi ve kaliteliydi. Finans bölümü vardı, i̇şte hava durumu gerçekten hava durumuydu, bilmem ne falan filan anlatılıyordu. Sen eğer Brent petrol nedir, işte Amerika Libya'dan ne istiyor falan bunları anlayabiliyorsan ve insanları kaliteli bir şekilde tartışabiliyorsan kişisel gelişim odur. Peki, öğrendikleriniz ve kişisel gelişim için ekonomiyi, tarihi, yabancı dili, şunları bunları kendinize kattıklarınızı nasıl unutmazsınız ve nasıl geliştirirsiniz? Çünkü biz size bir şeyler veriyoruz temel olarak. Bunları alıp daha öteye nasıl götürürsünüz? Bir, deney grupları. En sevdiğim şeydir. Ben bunu üniversitede öğrenciler üzerinde yapıyordum tabii ki. Yeni öğrendiğim şeyleri şimdi YouTube'da da sizin üstünüze yapıyorum. Yeni öğrendiğim şeyleri insanlara anlatıyorum. Bir bilgi birine anlatıldığı zaman 0.8 kalıcılığa ulaşır. Normalde bir bilginin sizde kalması bir gün sonrasında, 24 saat sonrasında 0.6'dır. Bir ay sonrasında 0'dır. 0. Hiç hatırlamazsınız. Hatta beyin bilgileri çarpıtmaya başlar. He. Lozan'da öyleydi de şöyleydi. Bir ay sonra hatırlamıyorsunuz ki. Çünkü öğrendiğiniz her bilgi ön belleğe alınıyor. Orada da üstüne bin tane şey yazılıyor. Kredi kartı, borcu, transkript falan. Dolayısıyla bir bilgiyi öğrendim mi? Birini anlatman lazım. Burada yaptığınız hata, kendinizi geliştirmek için kalıcı hale getirmekte yaptığınız hata şu. Anne, baba, kardeş sizi daha önceden tanıyan birini anlatıyorsunuz. Diyorsun ki işte biliyor musun baba işte şöyleymiş de böyleymiş. Ya hadi çocuğum sen bana tuzluğu getir içeriden. Hadi bana bilmem gazetemi getir. E senin hevesin gidiyor. Seni daha önceden tanıyan insanlar senin gelişmeni eğlenceli komik bile bulabilir, saygı duymayabilir. Bir diğer konu. Ben hangi insanlarla tartışabilirim? Kültürlü olan insanlarla. Kültürlü olan insan sana söz hakkı veren insandır ve sana bir şey katan insandır. Eğer birisi sürekli bak şimdi sana bir şehir efsanesi anlatacağım falan filan Yani biliyorsundur onun palavro olduğunu o insan senin kişisel gelişimini baltalar bir diğer madde burası önemli kişisel gelişimde öğrendiklerinizi nasıl kalı kalıcı hale getirirsiniz mutlaka başka şeylerden zaman çalacaksınız ve genişleteceksiniz ben size sadece hamur veriyorum hamuru açmanız lazım o hamurun üzerine pide gibi düşünün çok istiyorsanız pizza gibi düşünün başka malzemeler koymanız lazım daha önce iki kere anlattım yine anlatıyorum Ben videolar hazırlayacakken size bir yüzde 30, yüzde 40 bilgim vardır. Konuyu televizyonda görürüm, işte belgeselde görürüm, internette görürüm. Üzerine biraz daha katarım. Nerede görüyorum? Yabancı belgeselleri çok izliyorum. İngilizce öğrenmeniz için elimden geleni bu yüzden yapıyorum. Yabancı belgeselleri çok fazla izlerim. Güncel belgeselleri. Bizde genelde şu an televizyonda gösterilen belgeseller, mesela istv'deki falan belgeseller, bakıyorum 2002 yapımı. İşte Ya da televizyona bakıyorsunuz, belgesel kanalları ben DİJİTÜRK üzerinden takip ediyorum, Yaban TV, Sürek'e bu, sürekli avdalar. Bunu belgesel diye kakalıyor. Zaten bir İS TV var, bir var, bir de TRT belgesel var. TRT belgesel sürekli kaybolan meslekler. İşte Fatih amca çok güzel çanak yapıyor. E bu da bir yere kadar. Yani bu belgesel değil ki. Fatih amcayı <gülüyor> mutlu etmek istiyorsak bir araya gelip Fatih amcaya bir kıyak yapalım yani çanağını falan alalım. Ama bu bir yere kadar. Dolayısıyla belgeselleri yabancılardan izliyoruz. E ve yabancılar mesela History Channel var, tarih kanalı. O bile e, en sıkıcı olmayan şekilde bir objenin tarihinden çok güzel gidiyor. Toparlıyorum. Ben OneNote kullanıyorum demiştim. OneNote'da öğrendiğim yüzde temelde olan yüzde kırk bilgimi Siz de mesela benden bir şeyler öğrendiniz. Bunu yüzde kırk bu. Ya Haluk Tatar bunu anlattı ama hmm, Haluk hocanın söylediklerinin aslında şuraya gitse ne olur? Buraya gitse ne olur? Tarih Tarih Hoca antik Mısır'a gitmedi. Bu konu geriye doğru gidiyor mu? Ben enerji konusunu dinlerken antik enerji konularını inceledim. Şu anda mesela henüz size çekmeye hazır olmayan bir konuyu göstereyim. Anlatayım daha doğrusu, göstereyim dedim. Fatih Amca'ya döndük, kafa gitti. Antik uygarlıklar üzerine bir şey var, belgesel var. Böyle 50 sezondur falan devam ediyor. İşte Mısırlılar ampulünü nasıl buldu, uzaylılar onlara mı yardım etti? Bana şey kısımları saçma geliyor. Uzaylılar getirdi, ampulü verdi ama Ben buradan şunu çıkartıyorum hani saçma kısımlarını atarsak Ya arkadaş bu adamlar nereden buldu gerçekten ampul fikrini? Yani bu, bu şey bir ampul evet bir tür elektrikle aydınlanıyor. Belki de kimyasal bir pil yaptılar. Anlatabiliyor muyum? Daha da geniş alırsak bu son teknik ben de uyguluyorum. İtiraf edeceğim. Ama daha önce bunu size e, çoklu kişiliği yaratmayı bir tür önermiştim. E, Kişilere göre, ortamlara göre gelişecek insan tipleri oluşturmanız lazım. Yani diyelim ki sen işte isim <gülüyor> Mahmut deyince kızanlar var. Diyelim ki sen e, Ahmet'sin. Ahmet ya da Melis değerli kardeşim Her insanın yanında öğrendiğin her şeyi uygulaman gerekmiyor. Çünkü annen baban seni daha böyle silik görmeye çalışıyor. Seviyorlar. Ya bizim çocuk fıtı fıtı fıtı fıtı. Tamam onların yanında ol ama diğer zamanlı çalan şeylere bak. İşte arkadaş grubu. Bunlardan bir 10 dakika çal. Anne babadan 20 dakika çal. PlayStation'dan işte kendi kraş'tan, PUBG'den bir şeyden çal. Günde bir bir saat oluşturdun ya. Başka insanların yanında ya da internet üzerinden sohbette ikinci bir kişilik yarat, üçüncü bir kişilik yarat. Bu yeni yarattığın kişiliği geliştirmeye çalış. Mevcut olanı geliştirmeye çalışırsan insanlar tepki gösterebilir. O ikinci kişilik farklı giyinebilir. Bir örnek daha Emrah Safa Gürkan Hoca normalde papyon takıp da sokakta gezen bir insan değil. O son kapağının kitabında bile var. Böyle bir imaj oluşturdu. Çünkü insanlar sizin geliştiğinizi eski halinizle yadırgıyabilir. Kendinize yeni bir obje ya da kıyafet bulun. Bu bir gözlük olabilir, bu bir askılı pantolon olabilir. Bilmiyorum sallıyorum şu anda. Onunla birlikte yapışın. Hani büyücelerin asası vardır ya siz de işte öyle bir geliştirin kendinizi. Ve son tavsiyem. Son diyorum sürekli ama en sonuncusu. Lütfen unutmamak için e, cep telefonunuzda bir not sistemi olsun. Tekrar söylüyorum ben OneNote kullanıyorum ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Google'un Notes denilen bir post-it sistemi var. İlk başta onunla başlamıştım. Post-it uygulamaları. Onlara ilginç gelen her bilgiyi yapıştırıyordum. Kitap mı okuyorum? Kitabın altını çizmekle kalmayıp oradaki ilginç bilgileri böyle portakal suyu sıkar gibi çıkartıp o post atıyordum. Ve gün içerisinde bir muhabbette yeri geldiğinde dönüp ona anlatıyorum. Size lütfen aklınızda olan şeyleri yanınızda taşıyın. Çünkü en sık yaşayacağınız sorun. Bir videoda ilginç bir şey öğrendiniz. İki ay sonra bir yerde tam yeri geliyor. Ya işte ortada petrolleri işte şeymiş. Ya işte Amerikalılar bir şeyler yapıyormuş işte ya. E Ya da işte hatırlamıyorsun. O yüzden ilginç bir geri tut. Unutma. İki kere tekrar ettim. Mi? O postite post ihtiyacın kalmayacak.